Evet arkadaşlar Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün inşallah ben kontrol kaybetmezsem konuşurken 8, 9 ve 10. ayetlerin tefsirini Elmalı'dan okuyup ilk bölümü tamamlamış olacağız. İlk bölüm dediğim ilk ayın durağı yani konu bitiyor yeni bir konu başlıyor. Aslında bütün sure Hudeybiye'den ve o çerçevede cereyan eden olaylardan ve onların Allah tarafından bizlere nasıl yorumlandığından bahsetmekte ama safha safa tabi ilk aşamayı kapatmış oluyoruz bugün bu ilk aşamada da olaydan çok arkadaşlar bize duruşumuz anlatılıyor yani bir Müslüman olarak bizim olaylara bakışımız işte peygambere bağlılık konusundaki bakışımız, e, tehlikeli durumlarda, pozisyonlarda e, korkacak mıyız, kaçacak mıyız, kendimizi mi korumaya alacağız? E, yoksa hani davamızın arkasında duracak mıyız, durabilecek miyiz? Bununla ilgili duruşumuz e, anlatılıyor. Daha ilkesel yani bu bölüm. E, şimdi e, 8. ayete geçmeden önce arkadaşlar üç ve yedinci ayetlerde tekrarlanan bir ifade var onu biraz konuşmuştuk ama biraz daha konuşalım ve oraya bağlayayım yani sekizinci ayeti üçüncü ayette geçmişti bir ifade epeyce üzerinde durmuştuk Bismillahirrahmanirrahim vel ard. E, göklerin ve yerin orduları Allah'ındır diyordu e, şimdi bunlar basit ifadeler arkadaşlar basit derken yani anlaşılması kolay açık ve Allah'a inanıyorsanız yani yeri göğü yaratan her şeyin maliki, sahibi, kadir her şeye kadir, yönetici olan Allah'a inanıyorsanız zaten açıktır bu. Yani göğün ve yerin bütün orduları Allah'ındır. E, fakat önemli olan şu arkadaşlar bu e, bugünkü psikolojide de bildiğim kadarıyla e, çok e, kullanılan bir yöntem. Mesela çok açık bir ilke nedir? İşte ben de bir insanım. Ben de herkes gibi bir insanım. Çok açık değil mi? Yani bunda anlaşılmayacak ne var? Ama önemli olan bunu e, karşınızdaki sizi ezdiğinde, sizi kötü hissettirdiğinde ve siz gerçekten bu manipülasyona inanmaya başladığınızda bunu hatırlamanız çok kıymetli. Ya ben de herkes gibi bir insanım yani. Onlardan, e, onların benden bir üstünlüğü yok. E, karşımdakinin benden bir üstünlüğü yok. Hak anlamında işte saygınlık anlamında, ya, rolleri söylemiyorum ama e, temel insan hakları anlamında saygınlık, e, anlamında. Ben de bir insanın mesela bu mottoyu e, bu, bu nevi tacizlere uğrayan insanların o tacizle karşılaştığında sık sık hatırlaması e, bir kendine gelmesini ve duruşunu sağlamlaştırmasını e, temin ediyor. Hatta bildiğim kadarıyla bu mottolar ne kadar basit cümlelerden oluşursa etkisi o kadar yüksek oluyor çünkü o anda sizin uzun felsefi bir cümleyi bir paragrafı hatırlamanız çok zor tekrar etmeniz çok zor bir nevi zikir gibi yani arkadaşlar. İşte velillahi cunudu semavati vel artta o Hudeybiye'deki ortamı düşünün. Ee, yani yok edilebilirler karşılarında büyük bir hani o güne göre kendilerine kıyasla büyük güçlü kuvvetli bir şehir devleti var. Onlar işte bir avuç insan peygamberle birlikte oraya kadar gelmişler. Ee, yanlarında doğrudur silah bile yok. İşte savaşmak için gelmemişler. Ee, gönderdikleri elçi hapsedilmiş, alıkunulmuş ee, ve böyle bir panik hali var. Niye? Çünkü bir Resulullah bir rüya görmüş ama o rüyanın gerçekleşmeyeceği anlaşılmış. Yani itikadi açıdan da böyle hani ya ne oluyoruz dedikleri bir dönem, bir an. Ee, i̇şte o anda velillahi cunudus semavati vel art. Bu basit gerçeğin tekrar tekrar hatırlanması çok kıymetli. Yani şöyle diyelim, mesela biz İstanbul'da işte buradan bu ders bitince nereye gideceğiz? Bugün işte havada güzel, nasıl geçirsek bugünü diye böyle keyifli bir e, moddayız. Velillahi cunudus semavati vel art. Bize bir şey söyler gene de ama Gazze'de olsaydık ve lillahi cunudü semavat vel ar çok farklı şeyler söylerdi değil mi? Yani böyle düşünün ben ve lillahi cunudü semavat vel ar çok tekrar ettim ama aklınızda kalır hem böylece göklerin ve yerin orduları Allah'ındır ifadesinin çok önemli bir hayat mottosu olduğunu düşünüyorum. Yani kendimizi böyle kabul ettirmeye çalıştığımız işte ne bileyim karşımızdakileri güçlü gördüğümüz zamanlarda zeminlerde bunu hatırlamak özellikle mesela bunu işte çok Makro ölçekte de düşünebilirsiniz. Çok mikro kendinizle ilgili de düşünebilirsiniz. Mesela uluslararası ilişkiler açısından düşünebilirsiniz. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Evet Amerikan ordusu şöyle ama göklerin ve yerin orduları da Allah'ındır yani. E, bunu hatırlamak ve hani bir kırmızı çizgimizin olması. Öleceksek de haysiyetli bir şekilde ölmek değil mi? E, yani... Allah e, öyle durmayı nasip etsin. Bu açıdan işte bu motto cümle çok kıymetli. Yedinci ayette tekrar ediliyor. Geçen hafta orada bitirmiştik geçen e, konuşmamızda. E, göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir demiştik. وَكَانَ Allahu azizen حَك۪يمًا Allah aziz ve hakimdir diye bitmişti yedinci ayet. E, üçüncü ayette ise arkadaşlar göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir sonra وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا diyor. Yani baktığınız zaman e, burada e, bu iki ifadeden sonra gelen üç tane isim görüyoruz esma Hüsna'dan. Bir tanesi iki kere tekrarlanıyor. Yani toplam dört oluyor. E, i̇lim, hikmet, izzet, hikmet. E, bu isimleri e, okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Daha doğrusu tefsir çalışırken bir ayetin sonunda esma Yusnadan Hüsna'dan biri gelmişse e, o ismin muhtevasının, o ismin tecellisinin, o ayetteki hakikatin bizim hayatımızda gerçekleşmesi için bir rehberlik ettiğini, o tecelliye muhtaç olduğumuzu düşünüyorum ben acizane. Yani göklerin ve yerin ordularının Allah'a ait olduğunu hatırlayıp, ben de Allah'a inanıyorum, karşımdaki Allah'ı reddediyor, işte dünya ölçeğinde baktığımızda o çok böyle güçlü, iyi bir konumda görünüyor. Ben daha işte düşük bir konumda görünüyorum. Ama ben biliyorum ki, inanıyorum ki göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Bu bu, ifa, bu inancın benim duruşumu sağlamlaştırması için arkadaşlar ilme, hikmete ve izzete e, ihtiyacımız olduğunu anlıyorum ben. Ayetlerin bu şekilde bitmesinden. Elmalı Handiyazır merhum da. Birinci yani üçüncü ayette geçen bu ifadenin tebşir ifade ettiğini yedinci ayette geçen bu ifadenin yani izzet ve hikmetle bitmesinin de inzar ifade ettiğini söylüyor çünkü izzette arkadaşlar heybet var. Güç, kudret, heybet var. E, hatta e, bulabilirseniz Ayşen Gürcan Hoca'nın Esma-i Hüsna'nın insan karakterindeki tecellileriyle ilgili bir makalesi vardır. Orada e, şey söyler. E, bütün bu Esma-i Hüsna içerisinde e, bunların e, insan ahlakına, Müslüman ahlakına tesiri bakımından e, anahtar kavram aziz ismidir. <gülüyor> anahtar isim aziz ismidir der Ayşen Gürcan Hoca. Yani izzetin en temelde olması gerektiğini söyler. Çünkü şöyle düşün. İzzet nedir arkadaşlar? Haysiyet, onur. Bakın bu kelimeler de nasıl yıpratılıyor görüyorsunuz değil mi? Onur deyince hemen herkesin aklına e, günümüzde bir şeyler geliyor. Onur yürüyüşleri vesaire. Halbuki izzet Allah'ın sıfatıydı arkadaşlar. Allah'ın sıfatıdır yani. Geçmiş zaman kullanmayayım. Yani bizim için öyleydi. Hani ne oldu bu kelime? Bakın alındı. Kullanına, kullanına, kullanına birilerine mal oldu. Şimdi biz işte onurlu derken bile hani e, bir çağrışım yapar mıyız diye düşünmek durumundayız. Kalıyoruz. Bu nedenle bu kavramlar üzerindeki oynama meselesinin de çok hayati bir önem taşıdığını arkadaşlar size tekrar bu vesileyle e, hatırlatmış olayım. E, mesela özgürlükle oynuyorlar, özgürlük kavramıyla, sorumluluk kavramıyla oynuyorlar. E, burada da işte bu izzet kavramıyla oynandığını görüyoruz. Şimdi e, bir insanın karakterinden arkadaşlar izzeti çıkarın. Yani onurlu biri değil. Tamam mı? İzzet sahibi değil. Saygın değil. Tamam mı? Geri kalan bütün nitelikler ne, ne ifade eder yani? Kullanılmaya açıktır. Örselenmeye açıktır. Değil mi? İzzet olmadığında. Yani bu bakımdan ee, İzzet'in bu merkezi önemini de bir kez daha hatırlatmış olayım ama İzzet'te tekrar edelim Elman'ın da tabii ki müthiş tespitiyle inzar var yani Cenab İzzet sahibi olan birinin karşısına ay harika bu benim kankam demezsiniz yani. Böyle bir toparlanırsınız, bir e, hürmet duyarsınız, bir dikkat etmeye başlarsınız kendinize daha fazla. E, Allah'ın aziz olması da Rabbimizin aziz olması da e, bütün Esma-i Hüsnasında olduğu gibi e, bazılarımız için bir hani ferahlık. Çünkü işte göklerin yerin orduları Allah'ındır. O her şeyden üstündür aziz yani izzet sahibidir ve hikmetlidir. O yaptığı her şeyi hikmetle yapar diyen kişi eğer... Bu ilişkilerde mesela Hudeybiye'yi düşünün haklı pozisyonda olan biri ise bu isimler ona Müjde verir ama birisine haksızlık yapıyorsanız işte göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter, her şeye hakimdir, her şeyin üstündedir ve ne yaparsa hikmetle yapar diye size hatırlatıldığında o da sizin için bir inzar, bir uyarı olur. Bu nükteye dikkatinizi çektikten sonra arkadaşlar 8. ayetle devam edelim. Şimdi bu... Birinci yani 3. ayette geçen Alim ve Hakim isimleriyle 7. ayette geçen Aziz ve Hakim isimlerinin evvelkisinin tebşir, ikincisinin inzar olduğunu söyledikten sonra diyor ki Elmalullaham diyor hazır bu hak dini Kur'an dili tefsirinin çok kıymetli özelliklerinden birisi de ayetler ve sureler arasındaki ilişkileri çok iyi vermesidir arkadaşlar. Onun için her iki haysiyeti cem ile buyuruluyor ki yani bu hem Müjde hem uyarı İnzar uyarıdır arkadaşlar. İnzarı korkutma diye tercüme ediyorlar. Ee, korku kelimesi de böyle çığırından çıktı. Hani hiçbir şeyden korkmamalıyız gibi bize bu çağda değil mi anlatılıyor. İşte korkutularak büyütülmek böyle bir nevi kusur gibi anlatılıyor. Halbuki arkadaşlar makul makul miktarda korku e, hayatın devam etmesi için şarttır. O yüzden de değil mi reflekslerimize konmuştur. Yani yaratılışımıza konmuştur. Ateşe elimizdeyince hemen çekeriz. İşte bir hayati bir tehlike. Dikeyle karşılaştığımızda ister istemez kendimizi koruyacak hareketi yaparız. Ee, yani makul miktarda korku olmadığında hayat devam etmez. Ee, ve bir korku acizane kanaatim arkadaşlar ee, insanı e, insan kişiliğine zarar veren e, hay, e, haysiyetine zarar veren e, korkular arkadaşlar e, geldiği yer. Ve o korkuya karşı ne yapacağınızın bilinmediği korkulardır. E, müvehhem yani e, müvehhem diye bir kelime var mı onu da bilmiyorum şimdi kullandım ama yani evhama dayalı korkulardır. Sağlıklı korkular ise arkadaşlar mesela ticaret yapıyorsunuz diyelim ki çok büyük bir risk aldınız ve o riskin karşılığı yok sizin. İşte sermayenizde, kaynaklarınızda o riskin karşılığı yok. Yani batarsanız feci batacaksınız. Mesela şimdi burada insanın bir parça korkarak ilerlemesi, tedbir almasını sağlayacağı için bu sağlıklı bir korkudur. Sağlıklı korku, benim acizane kanaatim arkadaşlar, insanın o korktuğu şeyden nasıl korunacağını da bildiği korkudur. Yani mesela ben aşırı kilo almaktan korkuyorum diyelim veya işte sağlıkla ilgili bir riskim var, o riskin. E Hastalığa yakalanmaktan korkuyorum. Ne yapacağım belli ise, o hastalıktan korunmak için e, bu sağlıklı bir korkudur. Bu korkuyu makul miktarda taşımalıyım yani beni harekete geçirecek olan korkudur. Dolayısıyla Korku Dans kitabında Harriet Lerner bunu çok iyi anlatır. Yani korku kötü bir duygu değildir arkadaşlar. E, bu nedenle de inzar. Ve hauf mesela doğrudan tamam inzar uyarmak demek. Akıbetini anlatarak uyarmak demek. Yani bu sokakta kazı var tabelası var ya işte o inzardır. Yani bu sokağa girersen geri geri çıkmak zorunda kalacaksın. E, bu inzardır uyarı daha böyle e, e, nasıl diyeyim gerekli hani olduğunu kabul ediyoruz. Ama bir de hauf var mesela Allah korkusu. Resul hikmeti Hikmetin başı Allah korkusudur e, diye bir rivayet var. Yani Allah mesela bugünkü insanda diyor ki bana Allah'ı korkutarak anlatma, sevdirerek anlat diyor. Peki ne yapacağız cehennemle ilgili ayetleri arkadaşlar? Hesapla ilgili ayetleri. Esma-i Hüsna'nın yarısını değil mi? Cenab-ı Hakk'ın cemal isimleri var bir taraftan bir taraftan da celal isimleri var. Burada önemli olan onları Aynen Cenab-ı Hak kendisini nasıl anlatmışsa bizim de o denge içerisinde anlatmamız önemli. Yani bir tarafın ağırlık kazanmaması, kendi, daha doğrusu kendimiz bir tarafı tercih etmememiz, ikisinden de istifade etmemiz. Çünkü insanın e, sevgiye, müjdeye e, ihtiyacı olduğu gibi arkadaşlar tekrar ediyorum makul miktarda korkuya da ihtiyacı var diye düşünüyorum acizane ve Allah korkusu arkadaşlar e, sağlıklı bir korkudur neden? çünkü eğer gerçekten Allah'tan korkuyorsa bir insan ne yapacağı bellidir yani bu kitap zaten bunun içinindi yani Allah'ın huzuruna varacaksınız e, ve orada hesap vereceksiniz o hesapta da size şunlar sorulacak diye bunu anlatıyor kitap yani ee, peki diyeceksiniz ki şöyle aklına gelebilir birinin ya ben e, biliyorum bu korkunun sağlıklı bir korku olduğunu ama hayatım çok hani o şeyden uzak yani o yoldan uzak Allah'ın istediği yoldan çok fazla eksiğim var o yüzden çok korkuyorum ve bu korku beni hani... Travmatize ediyor diyelim bugünkü tabiyle bu travma kelimesini de kullanmamalıyız arkadaşlar ben de e, kullanmamalıyım e, çünkü çok fazla istismar edildiği kanaatindeyim ve o, hani, o bilimsel anlamından da çok uzaklaştırıldığı kanaatindeyim. Hani beni dehşete düşürüyor, benim işte ruh sağlığımı bozuyor, işte e, dolayısıyla korkmak istemiyorum. Hani biraz müjde, biraz şey anlatılsın, biraz böyle aff falan anlatılsın diyenler olabilir. Elbette arkadaşlar iman var mı? Yani orada da önemli olan odur. İman varsa kişi Allah'ın affına sığınmaktan başka çaresi yoktur. Hepimiz hangimizin eksikleri yok ki? Üstelik de eksik dediğimiz şey biraz... E, bilgiyle verilenlerle orantılıdır doğru orantılıdır yani belki de diyelim ki ben küçük bir eksik yapıyorum yani nice çok eksiklerim var da diyelim ki benim küçük bir eksiğim var arkadaşlar sizin de birinin de sizi tenzih ederim birinin de çok büyük eksikleri var Allah'a karşı ama Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği fırsatlar imkanlar hayat işte bilgi e, bu e, kaynaklara ulaşma imkanıyla ona verdiği aynı değilse benim hesabım daha fazla olacak çünkü Arkadaşlar Cenab-ı Hak hesap verilenlerle doğru orantılı olacak. El hak işte burada e, hem bir müjde vardır, bir rahatlık, bir ferahlık vardır. Bu göklerin ve yerin ordularının Allah'a ait olduğunu bilmekte. Hem de bir inzar vardır. Bu ikisini cem ederek Cenab-ı Hak buyuruyor ki arkadaşlar 8. ayette. İnna ersalneke şahiden ve mübeşşiran ve nedira gelecek aşağıda. El hak biz seni bir şahit olarak gönderdik. Buradaki sen peygamberimizdir arkadaşlar. Bu ayet peygamberimizin gönderiliş misyonunu açıklayan ayetlerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de epeyce var. E, tam saymadım ama belki ondan fazla yerde peygamberimizin e, niçin gönderildiğini, amacını anlatan ayetler. Mesela işte biz seni müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Burada da gelecek zaten. E, burada da üç sıfat sayılıyor bu ayette. Şahit, Beşir ve Nezir. Bu Beşir ve Nezir. Biz seni şahit olarak gönderdik. Peki buradaki şahit ne arkadaşlar? Yani peygamberin şahit olması ne demek? Fahrettin Razi diyor ki burada müfessirin yani tefsirciler Bakara suresi 43. ayeti kerimenin gösterdiğine göre medlulünce ümmetin fiillerine şahit demişlerdir. Yani peygamber neye şahit? Ümmetin Fiillerine şöyle yaptılar ya Rabbi ben onlara işte davet ettim anlattım onlar şöyle davrandılar diye şahitlik edecek hatta arkadaşlar bunda, bu konuda Peygamber Efendimiz'den de bir rivayet var. Diğer bütün peygamberlerin de şahidi olacak peygamberimiz. Ee, nasıl olacak diyeceksiniz yani onların zamanlarında yaşamadı ama ona inen kitapta yani hak kitapta bütün peygamberlerin mücadeleleri, kavimlerinden gördükleri karşılık anlatıldığı için ona dayanarak onun bütün peygamberler lehine de şahitlik edeceğine dair rivayetler var. Ee, fakat Elmalı başka bir görüşü tercih ediyor. Lakin diyor evla olan Ali İmran suresi 18. ayette geçtiği üzere Orada ne denmişti? Şehidallahu ennehu la ilahi illahu. Allah kendinden başka bir ilah olmadığına şahitlik etti. Vel melaiketu. Melekler de şahitlik etti. Ve ulul ilmi ve ilim sahipleri de şahitlik etti. Bir de Muhammed suresinin 19. ayetinde. Fe'lem. Bil ki ennehu la ilahe illallah bil ki ondan başka ilah yoktur emri mucebince Allah'ın birliğine şahit demek olmasıdır. Burada bizim tercihimiz diyor Elmalı. Yani iki görüş şurada aktarılan iki görüş var arkadaşlar. Fahrettin Razi diyor ki peygamberin şahit olması ümmetinin amellerine şahitlik etmestir. Elmalı da diyor ki Allah'ın birliğine şahitlik etmesidir. Bununla ilgili tefsirlere baktığımızda farklı yorumlar da bulabiliriz. Mesela sizce peygamber sizin için peygamberin şahit olması sizin için ne anlama geliyor? Yani ben e, e, psikiyatristler grubu psikologlar grubuyla yaptığım böyle özel e, çalışmalar var arkadaşlar orada da konuşuyorum. Yani bakın e, insanoğlu arkadaşlar e, üç büyük bilgi kaynağından bir tanesini bugün devre dışı bıraktı. Kapattı. Üç büyük bilgi kaynağı var insan için. Biri akıl. Akıl yani düşünerek işte öncüllerden sonuçlara ulaşır. Felsefi bilgi. Akıl çalışmasa diğer bilgi kaynakları da bir işe yaramaz zaten. İkincisi gözlem, tecrübe. Tecrübe de bilgi edinmemizi sağlar. Bütün bilimsel bilgi çoğunlukla bu ikinci kısma giriyor. Empilik bilgi yani. Üçüncüsü de sezgi. Yani vahiy ve ilham arkadaşlar. E, bu üçüncüsü bugün muteber kabul edilmediği için bütün kanallar yani üniversiteleri düşünün yani ilahiyat fakültelerinde bile arkadaşlar değil mi? Bazen bazı hocalarımız tez yazarken diyorlar ki e, işte böyle bir taraftar gibi savunacak şekilde yazma, objektif ol diyor mesela. Tefsirle ilgili bir tez yazacak diyelim ki objektif olmasını istiyor. Niye? Çünkü bilimsel bilgi taraftar olmamanızı gerektiriyor. E, yani sizin inancınızı ispatlamak için kullanmamanız gerekiyor yani o araştırmayı, o çalışmayı her neyse. Dolayısıyla biz o bilgi kaynaklarından bir tanesini kapattık arkadaşlar. Şimdi mesela peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Peygamberimiz diyor ki sizin diyor bu dünyadaki bütün yapıp ettikleriniz yani gidişatınız tek tek her gün işte şimdi su içti, şimdi kahve içti değil de gidişatınız, haliniz, tavrınız ahiretteki yakınlarınıza bildirilir diyor. Ve diyor onlar diğer ölüler arasında ya sevinirler ya mahcup olurlar diyor o bildirilme nedeniyle. Ee, ümmet olarak... Sizin bütün ümmeti Muhammed olarak haliniz de bana bildirilir. Ben de diyor diğer peygamberler arasında ya sevinirim ya mahcup olurum diyor sizin durumunuzdan ötürü. Şimdi bunu bugünkü bilgiyle, bugünkü e, bilgi kaynaklarıyla sınırlı düşünen bir aklın arkadaşlar kabul etmesi mümkün mü? Yani nasıl anlayacak, nasıl kabul edecek? E, bir düşünün biz metafizikle bütün bağımızı koparmışız. Arkadaşlar yani neredeyse e, sizi tenzih ederim hani bu saatte e, hafta içinde bu e, efendim değerli vaktinizi ayırdığınıza göre bu işe hani imanınız kavi demektir ve önemsiyorsunuz demektir e, ama Neredeyse benim gözlemim yani Müslümanlar bile hani böyle Kur'an'a pamuk ipliğiyle bağlı hale gelmişler arkadaşlar. Çünkü Kur'an'da da çok böyle akıl dışı, akıl üstü diyelim. Akıl dışı demeyelim. Akıl üstü, aklın kavramaktan aciz kalacağı neler neler anlatılıyor. Ee, sadece Süleyman Aleyhisselam kıssası bile yeter. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadıkları bile yeter. Ee, dolayısıyla arkadaşlar... O peygamberin bizi gözlemle, gözlediği yani sizi böyle hani içinizde algıları çok yüksek olup e, e, zaten bir şeyi hissetme kapasitesi çok yüksek olup bundan muzdarip olanları daha da e, böyle tetiklemek istemem ama e, hani bir hayal kurun kuruyor musunuz bazen bilmiyorum yani oturduğumuz kalktığımız işte para kazanıyoruz para harcıyoruz eğleniyoruz giyiniyoruz yani bunları peygamberin gördüğünü e, meleklerin gördüğünü ee, ve hani peygambere iletildiğini ya burnumun direği sızlıyor arkadaşlar bir düşünün bir hayal edin hani insan değil mi nasıl farklı davranır nasıl farklı olur ee, bu şahitlik hani bizim için ne anlama geliyor ee, kıymetli bir de arkadaşlar Psikolojide de önemli bazı ekollerin buna yer verdiğini biliyorum ama tasavvufta hepten önemli yani tasavvufun hemen hemen bütün ekollerinde kullanılan bir şey vardır arkadaşlar. Birinin huzurunda olduğunu hayal etmen yani peygamberin huzurunda olduğunuzu hayal edemiyorsanız sevdiğiniz daha yakından tanıdığınız birinin huzurunda olduğunuzu hayal edin. Yani bir e, ailenizden biri olabilir, tanıdığınız biri olabilir. Yani her zaman değil, her zaman böyle davranmak çok zor. Ama e, önemli karar aşamalarında yani bir dönemeçlerde yol dönemeçlerinde ee, böyle birinin huzurundasınız ve ona hani bunu açıklıyorsunuz ama bir taraftan da şöyle bir parantez açıp bütün söylediklerimi belki de boşa çıkaracak bir müjde de vereyim veya bir e, rahatlama da olsun içimize çünkü din böyle bir din arkadaşlar benim acizane kanaatim e, Allah ve Resulüne kendimizi beğendirmemiz diğer geri kalan bütün insanlara kendimizi beğendirmemizden daha kolay olacağı kanaatindeyim çünkü onlar kusur aramıyor aramıyorlar, e, affetmek için bahane arıyorlar, cezalandırmak için, dışlamak için, ötekileştirmek için bahane aramıyorlar, affetmek için bahane arıyorlar ama şurayı da unutmayalım benim peygamber efendimizin hayatından, şemailinden, sünnetinden öğrendiğim bir şey varsa arkadaşlar yani isminizin üzerine çizdiği zaman da bir daha onun geri dönüşü yok arkadaşlar peygamber hani kimin isminin üstünü çiziyor münafıklarla ilişkilerine bakın onların hangi davranışlarından sonra ve bu üstünü çizdikleriyle de kavga falan etmiyor arkadaşlar onu bilin yani yakına almıyor artık o insanı yani o insanı hesaba katmıyor yani bu da var işte bu da bizim adamımız bu da, bu da bizden demiyor hiçbir konuda artık onu hesaba katmıyor Allah korusun öyle de olmak var ama bilelim ki bütün tanıdıklarımız içerisinde belki de insanlar zannediyorlar ki mesela işte Müslümanların dışındaki camianın daha böyle anlayışlı, hoşgörülü falan olduğunu zannediyorlar peki bir onlara benzemeyi bırakın bakalım arkadaşlar ne olacak yani herhangi bir konuda bununla ilgili de epeyce tecrübe aktarımı yaşandı hayatımda Aynı zamanda işte o peygamber bir şahittir, aynı zamanda hem bir mübeşşir hem de bir nezir. O şehadeti kabul edip mucebince amel edenlere müjdeci, kabul etmeyenlere de inzarcı. İnzar tekrar ediyorum arkadaşlar akıbetini bildirerek korkutmak demektir. Son derece e, akılcıdır inzar, olması gerekendir. E, ve bunu yaptığı için birine teşekkür etmemiz gerekir yani bir, bir yola gireceksiniz tam e, birileri dönüyor mesela size diyorlar ki ya ileride kapalı bu yol kapalı girme diyorlar mesela bu bir inzardır işte e, veyahut da mesela doktora gidiyorsunuz doktor diyor ki bak diyor bu, bu şey söylediğim şekilde yaşamazsan faraza uyduruyorum yani bacağını kaybedeceksin diyor. Bu bir inzardır yani bu bir tehdit değildir arkadaşlar böyle hayali bir korkutma da değildir yani girdiğin yolun nereye gittiğini o yolun sonunu bilen birinin sana önceden haber vermesidir bu da bir merhamet gereğidir o kişinin vicdan borcu var bunu bildirmeye çünkü biliyor ama sen farkında değilsin girdiğin yolun nereye gittiğini. Bu suretle Rasul göndermenin faydasını beyan için de peygambere ve ümmetine hitaben buyuruluyor ki yani e, şimdi e, 9. ayete geçmiş olduk. E, i̇şte peygamberin gönderiliş amacı arkadaşlar şahitlik etmek, e, müjdelemek ve korkutmak uyarmak yani, uyarmak diyelim Türkçesi daha doğru ee, peki bunun amacı ne olacak yani bu, bu peygamber bu görevlerini yapınca ne gerçekleşecek işte li harficeliyle başladığı için 9. ayet-i kerime e, bu peygamber gönderilişinin e, maksadı açıklanıyor niçin bu peygamber gönderildi niçin peygamberimiz bu mücadeleleri verdi niçin aslında peygamber efendimizin benim anladığım kadarıyla arkadaşlar vizacına çok da uymayan peygamberimiz böyle insanlarla mücadele eden bir tip değil lider olmaya çalışan bir tip değil toplumda böyle hani fikirlerini kabul ettirmeye çalışan tartışmacı bir tip değil öncesinde ve çok çok zorlanıyor en başlarda özellikle arkadaşlar yani nasıl söyleyeceğim ben insanlara işte gidişatınız cehenneme doğru gidiyor atalarınız cehennemde putlarınız cehennemde bunu nasıl söyleyeceğim diye ne kadar zorlandığını biliyoruz hatta bazı ayetlerde müthiş ikazlar var eğer söylemezsen işte şöyle yaparız seni diye çünkü söylemek zorunda peygamberimiz hani bütün bu mücadelenin bütün bu siyeri baştan sona düşünün bütün bu hayatın amacı ne yani niçin peygamber bu müjdelemeyi ve bu uyarıcılığı yapıyor. Litu minu billahi ve rasulihi <gülüyor> Allah'a ve Resulüne iman etmeniz için ve tuazziruhu ve tuvakkiruhu onu desteklemeniz için, tuazziruhu ve tuvakkiruhu ona saygı göstermeniz için. Yani bakın, peki hani bunu yapınca bize bize ne olacak hani buradan? Onu konuşalım birazcık. Yani bütün bu çabası peygamberimizin işte onu desteklesinler, ona saygı göstersinler ve tüsebbihuhu bu kuraten ve asıyla ve sabah akşam Allah'ı zikretmeniz için. Tamam da yani buradan bana bir şey çıkmadı ki şimdi değil mi? Hani somut baktığımız zaman yani peygamber benimle uğraşacak bana tebliğde bulunacak işte bana örneklik hem kendisi örnek olacak hem bana şahitlik edecek efendim beni müjdeleyecek korkutacak yani beni eğitecek sürekli hazırlayacak ahirettekini sonuca buradan ben ne elde edeceğim? Yani sen Allah'a ve Resulüne iman etmiş olacaksın, o peygamberi desteklemiş olacaksın, ona saygı göstermiş olacaksın ve Cenab-ı Hakk'ı da sabah akşam tesbih etmiş olacaksın. Bu amaç bu arkadaşlar. Şimdi biraz okuyalım bakalım elmalı ne demiş ondan sonra kendi diyeceğimizi diyelim edepsizlik etmeyelim. Burada birkaç veçh ile mana vardır. Birisi bu dört emrin, dört tane emir var burada. İman arkadaşlar, yüceltme, saygı. Şey, destekleme, affedersiniz, saygı ve tesbih. E, bu dört emrin her biri irsal, şehadet, tebşir, inzardan her birine müterettip olmaktır. Yani yukarıda inna ersal seni gönderdik işte şahiden, şahitlik etmen için ve mübeşşiren ve nevira diye dört tane e, özellik sayılmıştı bir önceki ayette, yedinci ayette. Burada da dört tane sonuç var. Bunlar birbirine eee birbiriyle örtüşüyor. Şöyle ki irsal yani gönderilmiş olması resul kelimesi buradan geliyor arkadaşlar. Peygamber olarak gönderilmiş olması Allah ve رسول'üne imanı iktiza eder yani onu gerektirir. Şehadet peygamberin şahit olması ta'ziri gerektirir. Onu desteklemeyi, yani dinine nusret ile takviyeyi gerektirir. Dinine yar, onun yoluna yardımcı olmayı gerektirir. Çünkü o bize Allah tarafından bir şahit olarak gönderilmiştir. Mubeşiren onun müjdeleyici olması, tevkiri yani ona saygı duymamızı, değer vermemizi gerektirir ve tazimi gerektirir. İnzar da yani uyarması da azaptan korunmak için tenzih ve tesbihi iktiza eyler. Yahut her biri bu dördünü iktiza eyler. Ben de bu sonuncu kanaatteyim arkadaşlar. Öyle mesela tevkirden e, tevkir ve tazim mi doğar? Çok emin olamadım yani okurken. Bunların dördü mecmuu evvelkilerin her birine tereddüp eder. Yani bu e, işte lütü'minu billahi ve rasulihi yani iman, destek olma yüceltme, saygı duyma ve tesbih etme evvelkilerin her birine tereddüt eder. Yani peygamber şahit olduğu için biz bunu yaparız. Mübeşir olduğu için bunları yaparız ve münzir olduğu için, nezir olduğu için bunları yaparız. Bu iki takdirde zamirler hep Allah'a racidir. Yani oradaki yüceltmeler, yardımlar, tesbihler Allah'a racidir. Diğer bir ihtimale göre de tu'azziruhu ve tuvakiruhu zamirleri, oradaki hu zamirleri Arapça bilenler için arkadaşlar peygambere, yani peygamberi desteklemek, peygamberi yüceltmek ona saygı duymak yani ve zamir de Allah'a raci olur ki bu surette ruhu üzerinde vakıf vardır çünkü orada şey bitiyor Hani peygambere olan cümlenin peygamberle ilgisi orada bitiyor ve tüsebbihuhu'da Cenab-ı Hakk'a yönelik kulluğumuza geçmiş oluyoruz mushaflarımızda buraya Vakfı mutlak işareti olan tığ konulması da bu manaya göredir Şimdi arkadaşlar elmalı bitirdi. 10. ayete geçti. Ben kendi sözlerimi söyleyeyim. İnşallah yanlış olmasın. Edepsizlik, saygısızlık olmasın. Arkadaşlar benim acizane kanaatime göre biz bu son işte ayetteki, dokuzuncu ayetteki e, yani peygambere iman etmenin sonucunda biz neyi elde etmiş olacağız? Daha doğrusu işte o peygamber böyle gönderildiyse bunun bizdeki sonucu nedir? İman ettiğimiz zaman Allah'ı ve Resulüne, o yola Allah'ı ve Resulüne her iki yorumu da kabul ederek zamirlerin Allah'ı ve Resulüne destek olmayı, Allah'a destek nasıl olur bir kul arkadaşlar onun yoluna destek olur onun yolundan gidenlere destek olur destek olmayı onlara saygı duymayı onları yüceltmeyi iç dünyamızda yani bir hiyerarşik yapı var bizim iç dünyamızda arkadaşlar en yakınlarımız var en sevdiklerimiz var en çok önemsediklerimiz var en çok korktuklarımız var korku konusundan bahsettik mesela en çok korktuklarımız hayatımızda çok belirleyici oluyor tercihlerimizde vesaire ee, çekindiklerimiz hürmet ettiklerimiz var işte orada en tepeye onları koyduğumuzda en çok Allah'ı seviyoruz peygamberi seviyoruz en çok Allah'tan korkuyoruz peygamberi üzmekten çekiniyoruz en çok efendim e, Allah'ı hesaba katıyoruz peygamberin yolunu hesaba katıyoruz bunları en tepeye koyduğumuzda hayatımızın nasıl değişeceğini bir düşünün arkadaşlar saygınlığımızın ne kadar artacağını bağımsızlığımızın özgürlüğümüzün ne kadar artacağını bir düşünün biraz demir leblebi ama aranızda okuyan var mı bilmiyorum Nurettin Topçunun İsyan Ahlaka kitabı aslında hani tabii 1920'lerde Sorbon'da yazılmış bir doktora tezi Felsefe bölümünde dolayısıyla inanılmaz bir felsefi tahliller içeriyor ve dili de tabii öyle bir dil ama özünde anlattığı şeyin bu olduğu kanaatindeyim. Yani insan en tepeye değerlerini inançlarını koyduğunda arkadaşlar geri kalan bütün baskılara karşı bir o isyan diyor ama bu isyan olumlu manada bir isyandır, bir karşı duruş halindedir. Yani onlar artık onu yönetemez şe i̇şte fakirlik korkusu, gözden düşme korkusu, hapse girme korkusu diyelim ki yani çeşitli korkular artık onlar onu yönetemez. Veyahut da rağbetler, i̇şte beğenilme arzusu, zengin olma arzusu, rahat yaşama arzusu, konformizm onlar artık onu yönetemez. Çünkü en üstte onun değerleri vardır. Demek istediğim arkadaşlar biz bu dörtlüyü başardığımızda yani iman, Allah'a ve Resulüne iman, Allah'ı ve Resulünü desteklemek, Allah'ı ve Resulünü yüceltmek ve Allah'ı tesbih etmek. Yani tesbih etmek yani sürekli hatırlamak. İşte velillahi cünûdü semâvât ve ard. Sürekli hatırla. Allah yerin göğün malikidir malik ismini sürekli hatırla rahman ve rahimdir merhametlidir öyle merhametli olmasa ben ne yapacağım bu eksikliklerimle değil mi insan mahvu perişan olur hem en yüceye koymuşsun Allah'ı ve Resulü'nü iç dünyanda hem de ona ters bir hayat yaşıyorsun bu çelişki insanı mahveder arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın rahmeti merhameti affı olmasaydı yani ya imanımızdan vazgeçerdik ya işte psikolojik olarak dengemiz bozulurdu. Dolayısıyla bu tesbihi, bu izzeti ve bu destek olmayı ve bu iman etmeyi hayatımızda gerçekleştirebildiğimizde arkadaşlar bizim hayatımızın A'dan Z'ye değişeceği kanaatindeyim. Son ayeti okuyalım hızlıca. İnnelle dine oynake, inne ma yubayeunallah muhakkak ki sana beyat edenler orada hani bir akasya ağacının altında peygamberimizle bir sözleşme yapmışlardı. Çünkü peygamberimiz Mekkelilerin kendilerine saldıracağı haberini alınca etrafındakilere baktı. Yani ölümüne kadar burada mıyız, hani benim yanımda mısınız diye onlara sordu ve onlarla bir anlaşma yaptılar. Ve Cenab-ı Hak onları müjdeliyor şimdi bakın arkadaşlar. Sonra bu dönüş yolunda indi biliyorsunuz Fetih Suresi. O sana söz verenler var ya ölümüne kadar... Seninle beraberiz diyenler var ya inne Allah. Bu beyatı Allah ile yaptılar, seninle değil diyor. Yani arkadaşlar hani onlar o sözü verirken Peygamberimize böyle bir ayetle müjdeleneceklerini biliyorlar mıydı? Bilmiyorlardı, gaypti yani onlar için. Bizim de hayatımızda böyle karar Aşamaları olur arkadaşlar. Bu karar aşamalarında neyi seçtiğimiz. Yani işte burada mesela hayata ölümü seçtiler yani. Hani ölüm gelseydi kabul edeceklerdi. Ee, ama her zaman şunu da unutmayın. Yani bazen böyle riskli kararlar alırsınız. Her zaman da o risk olmaz. Ama siz kararlılığınızı gösterdiğiniz için o sınavı geçmiş olursunuz. Ee, allah Teala böyle mühim kararlar Örfesinde bize de o imanı, o sebatı, o velillahi cunudus semavat vel art, göklerin yerin orduları Allah'ındır ifadesini iç dünyamıza sindirmiş bir insan olarak arkadaşlar doğru tarafta yer alabilmeyi nasıl etsin. Sana beyat edenler Allah'a beyat ettiler. Çünkü Resule resul olması haysiyetiyle itaat bu cümle çok kritik bir cümle. Resule Resul olması haysiyetiyle. Yani peygambere itaat ama niçin? Muhammed olduğu için değil. Şöyle kıymetli bir insan böyle güzel ahlak değil. Allah onu seçtiği için. Allah onu gönderdiği için. Peygambere itaat onu gönderene itaattir. Men yutta'ir resule fakat ata'a Allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ayet gelmesi Nisa suresi 80. Tebbe suresinde e inna Allah hasteramina'l ve emwaluhum Allah müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır cennet karşılığında diye bahseden ayetlere bak diyor. Tevbe suresi 111. ayet. Bunun nüzulü biraz sonra geleceği veç ile yani bu ayetin Fetih suresi 10. ayetin nüzulü Hudeybiye'de ağacın altında yapılan Beyat-ı hakkındadır. Beyat-ı razı olunan beyat demek. Rıdvan rızadan geliyor arkadaşlar kaçmamaya veya ölüme söz vererek beyatlaşmış idiler fakat mefhumun am olması lazım gelir yani evet buradaki beyat Hudeybiye'deki beyattan bahsediyor ama her türlü hayır yolunda ölümüne sözleşmeyi içine alır böyle bir sözleşmede söz veren yani vatanını dinini imanını kitabını peygamberini müdafaa etmek için ölümüne söz veren bir insan bu beyatın grubuna girer diyor Allah'ın eli onların elinin fevkinde üzerindeydi yani mübâya'ya ya bir alım satım gibi el vererek karşılıklı bir mukavele ve muvazaa halinde ise de hakikatte bundan istifade edecek olanlar onlardır. Çünkü Allah'ın eli onların ellerinin fevkindedir. Bu anlaşmayı yaparken peygamberimizle, e, toka yapmışlar. Yani sözleşmede e, el sıkışılır ya işte o el sıkışma sırasında bilin ki diyor Allah'ın eli o epitsiz peygamberin söz vererek elini sıktığınızda Allah'ın eli sizin elinizin üzerindeydi. Onların elinin üzerindeydi diyor. Şimdi bunu bu müteşabih ayetlerdendir arkadaşlar. Allah'ın eli var mıdır falan buralardan tartışmalar çıkıyor. i̇bn Cerir tefsirinde der ki bence hiç mühim değil. Yani Allah'ın eli varsa vardır yoksa yoktur. Ama burada ne söylediği çok önemli bize yani diyor ki ben böyle ölümüne Allah ve Rasulünün yolundan ölümüne ayrılmamaya söz verenin yanındayım diyor yardımımla desteğimle himayemle korumamla ben onun yanındayım diyor. İbn-i Cerir diyor ki bunda iki vecih vardır. Birisi beyat yaparlarken Allah'ın eli onların elinin fevkinde demektir. Çünkü onlar Allah'ın peygamberine beyat etmekle Allah'a beyat etmiş oluyorlardı. Birisi de Allah'ın kuvveti onların kuvvetinin fevkindedir demektir. Birinci vecihe göre cümle beyatı tasvir halinde bir tekit olarak yani beyatı canlandırıyor gözümüzün önünde ve Destekliyor teykit olarak peygamber Allah Teala'nın bir rasulü ahkamını icraya memur bir aleti olmak itibariyle Allah'ın bir eli gibi tasvir ve tahlil, tahayyül olunmuştur. Çünkü Allah Teala kendisinden bir cüz olmak manasına carihadan münezzehtir. Yani Allah'ın organları yoktur eli ayağı bunlar Allah için söylenemez. Orada Allah'ın eli denilen peygamberler.